Sevgili dinleyiciler, burası TGR'de, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Refler İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Akşam 2 Sahibi Enver sorumlu yönetmen Rabi Karadayı, program yönetmeni Niyazi Han, senaryo Hüseyin Aydemir, seslendirme yönetmeni Tuncay Havcıoğlu. Hocam, dervişlerinizin 40 yıldır hizmet verip alamadığı hilafeti Şemseddin'e dört senede verdiniz. Bunun hikmeti nedir? O anlayışlı bir köseyri. Bizden ne gördü, ne işitti ise, şeksiz şüphesiz inandı, teslim oldu. Hikmetini sonda kendi buldu, kendi bildi. 40 yıllıklara gelince sorup soruşturur. Her şeyi ayan beyan görüp öğrenir. Sonra teslim olurlar. Aradaki fark bu. Hem bizim köse zaten bir güneşti. Bulutların arkasında kaldığından ışığını saçamıyordu. Bulutları dağıtmayı Rabbim bize nasip etti. Ey Cemal. Ey Müslüman kardeşlerim, Allahü Teala'nın sevmediği bu dünyanın arkasından koşmamalıdır. Ne sattığını, buna karşılık neyi aldığını düşünmelidir. Dünyayı ele geçirmek için, yani para kazanmak, çok mal mülk sahibi olmak için ahireti vermek ve insanlara yaranmak için Allahü Teala'yı bırakmak. Alçaklık ve ahmaklıktır. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisi bir araya getirilemez. Dünyaya düşkün olanlarla arkadaşlık etmek, onlarla görüşmek öldürücü zehirdir. Bu zehirle öldürülen sonsuz olarak ölür. Hoş anlatıyorsun da... ...içinde bulunduğumuz şu andan daha korkunç bir an... ...daha felaket ne olabilir? Her kötü halin... ...daha kötüsü de vardır. Ne demiş büyüklerimiz? Beterin beteri var. Mesela... ...dişi ağrıyanın bütün canı sanki orada toplanmıştır. Lakin... ...elini veya bir parmağını kesseler... ...Allah korusun... ...hiş ağrısı ağrı olmaktan çıkar. <gülüyor> Amma da ukalaymışsın ha laf lafıma daha kuvvetli cevap vermesen olmaz mı? Estağfurullah, size öyle geliyor. Benim fazla bir şeyden haberim olmadığını siz de biliyorsunuz. Neyse, neyse. Daha fazla dayanamayacağım. Yani evet, ben... ayarladık. En sonunda... ...gelip göğnüye yerleşir. Burada bir değirmen ve bir mescit inşa ettirir. Mescitte insanlara ehli sünnet ve cemaat yolunu anlatırken... Değirmencilik yaparak günlük rızkını kazanır. Burada pek çok talebe yetiştirir. Aynı zamanda etraftaki bitkilerden birçok ilaçlar yapar. Hastaları parasız tedavi eder. Zaman zaman da Edirne'ye giderek... şehzade Mehmed'e dersler verir. Günler haftaları, haftalar ayları kovalar. Şehzade Mehmet Osmanlı tahtına geçer. Ve derhal bir istişare meclisi toplar. Bu meclise Göynükten Ah Şemseddin Hazretleri'ni çağırır. Ve Bizans'ın kuşatılması için karar alınır. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Karakız'ım. Hadi dur. <gülüyor> Yürü hadi dur. Çipi iyice aktansan efendim. Dur dur. Dur dur. O bina az ileride. Biraz dayanın. B Bırak şimdi hayvanım. Bir an önce gidelim. yoksa öleceğiz. Olmaz bey. Hayvanı bırakamayız burada. Ne yani onu da mı yanımıza alacağız? Geniştir bey. Hepimize yeter. Hadi kız. <gülüyor> dur. Hadi Karakız. Dur. Dur. Olmuyor, olmuyor. Kızak sökelim. Peki kızak ne olacak? E, burada kalsın. Eğer kar iyi de örtmezse tipi dinince gelir alırız. E, e, bilmiyorum Hasan efendi. Rüzgar gökten inince. Fazla ayrılmayın bey, fazla ayrılmayın aşağı uçurum. Dikkat mısın? Ne dedin bu başıma geldi? Ne dedin senin aklına? Bir şans buldum. Dokun. Doktor bey gelin evet, ya arkadaşım gel. Adan, Adan, Adan geliyor. Doktor mey, çabuk olun, çabuk on, Olsun. Olsun, Duruyorum ki dayanın benim, dayanın Ne Doktor mey, dayanın, dayanın geldi. <gülüyor> Beni baş bela üstüne çıkıp koçlar. Gel burada Beni bu kere daha merak edip Allah Allah. Sakın kapıdan değil. hareket döv, döv. Aracın etkin. Yoksa iki tür mekan düşer. Adil. tamam. Tamam tamam. Şimdi git Tutun elimi. Hadi tara kızım. Hadi oğlum Hadi. Dur. Hadi. Sakın bırakmay gelini. Tamam. Hey tamam. Allah'a İyi ki. Ben eke sokmuşum yoksa Yok sade doktoru. Aslanım var ha. Hmm. Bakın. Bakın bina binan şu da, şu da. Gidelim hadi. Bakın geldik işte. İşte ne yani? Senin soru cevabın ya burası mı? Ee. Burası iyi bey. Rüzgarı kesiyor. Çatısı da sağ ol ha. Sağ ol. Hiç çok da Neyse. Hasan ha ha. ...bana mı dediydiniz doktor? Yok yok yok. Yine başlama. Tabii ki sana dedim. <gülüyor> Şaka derim doktor. Buyurun. Bak. Az önce söylediğim söz olsun beni affet. Ben sana çirkin şeyler söylerken... <gülüyor> ...sen benim hayatımı kurtardın. Allah'a hamle edin bey. Evet. Allahü Teala yardım etti. Ben... ...ben vesile oldum. Sonra başınıza başımıza gelenlerin asıl müsebbibi de benim. Yoksa şimdi sıcak yatağınızda mışıl mışıl uyuyacaktınız. Siz benim kusuruma bakmayın. Çok, çok değişik bir insansın. Aslında bilmediğin şey de yok hani. Ama cahilliğe vuruyorsun şimdi. Estağfurullah. mütevazılık yapma. Sen setini boşuna anlatmıyorsun bana. Onun doğrularını anlatırken bana yanlışlarımı gösteriyorsun. Yok be hiç olur mu öyle şey? Allah adamlarının hayatları bizim için bir ayna beyin Herkes onlara bakarak yanlışlarını görebilir. Onlar sadece sana bana değil bütün insanlığa rehber. Tabii anlayanlara. Biz kim onları anlamak kim? Belki de anlayanlar çıkar. Hiç belli mi olup? Ama ben size bir şey anlatmaya çalışmadım. Size yanlışlarımızı göstermek ne haddine? Ben sadece yolun meşakkatini azaltmak... ...bereketlenmek için anlatırım Akşemseddin Hazretleri'ni. Bak sen ne dersen de ben anladım anlayacağım Katabaya geleli üç gün oldu. Üç gündür sabah akşam komşular yemek taşıdı bana. Ama ben ne yaptım biliyor musun? He? Daha hiçbirinden bir lokma bile yemedim. Beğenmeyerek, kisinerek öylece çöp tenekesine döktüm hepsini. Akşemsettin ise köpeklerin yiyeceğini diyordu. Sonra en başta Akşemsettin on şeyden dolayı kendisini aşağılık bir insan olarak görüyordu. Aslında o on şeyin hepsi bende de vardı. Öfke ve hiddet, kin ve nefret, büyüklenme, hepsi. Ben de aşağılık bir insanı. Ona da bir ihtiyar bir gece evinden çağırıp ders veriyordu değil mi? Estağfurullah beyim. Bakın sus. Sus, sus ve dinle beni. Evet, evet saydığın o on şeyin hepsi bende de var. Ama, ama hangi birimizde yok ki? Yolu ne? Bizler de mi işimizi gücümüzü bırakıp derviş olalım, yollara düşüp retler arayalım? Zaman çok değiştilsen efendim. Ne düşürecek yol ne de bizi zincir zoruyla ayağına getirecek insanlar var artık. Evet. Aslında sana teşekkür borçluyum, anlattıklarım beni gerçekten etkiledi. Ben de senin gibi samimi bir inançta olmak isterdim. Ama benim dini olarak bir tek hatıram var... ...o da annemin namazları ve ismini bile hatırlayamadığım o türbe. Beni yanlış anladınız bey. Ben size bir şeyler anlatmak istemedim. Ee, yolda vakit geçsin diye. Gevezelik <gülüyor> benimki işte. Kusuruma bak. Yok yok yok. Anlattıklarının hepsi hoşuma gitti. Dinime, kültürüme, insanlarımıza ne kadar yabancı olduğumu anladım. Bundan böyle daha dikkatli olurum o kadar. Ben başka bir dünyanın insanıyım. Duramam buralarda. Ne bileyim alışmamışım. Benim büyük şehirlerde olmam lazım. Alıştığım şeyler var. Onları bırakamam ki Hasan Efendi. Eşim, dostum, çevrem hep oralarda. Ama buradaki insanların da sizin hizmetlerimize ihtiyacı var. <gülüyor> belki, belki hakkınızda daha hayırlıdır buralarda. Yok be Hasan Efendi. Yerime başkası gelir. Bana göre yer değil buraları. İnan ki bu gece seninle gelmeyecek kadar katlarım kadar ben. Senin söylediğin şu ilahi düşürdü beni bu yola. Annem hep Hacca gitmek için yanar tutuşurdu. Hep bu ilahi söylerdi ağlaya ağlıyor. Ama biz para çağırsın olmasın... ...ne olacakmış Hacca gidince onca para harcamaktan başka diye... ...bir türlü göndermedik kadıncağızı. O da bu hasretle ölüp gitti. Allah rahmet eylesin. Salih abi kadınmış... Kollarında öldü Hasana gülümseye gülümseye son nefesini verdi. Ölüm karşısında ne kadar çaresiz kalıyor insan? Biliyor musun? O benim ilk hastamdı, hem hastam hem annem. Ölüm, ölüm şu havadan daha soğuk geldi bana. <Gülüyor> <Gülüyor> Dalmışım. Neyse, varit tipi dinse de şu senin hastana bir an evvel varsak. ...kolda olacak, hiç olmazsa eşi yarasak bari. İnşallah bey. Ee, bak bak, yavaşlıyor. Hı -hı. Bu, bu iyi oldu. Üç gündür kimseyle konuşmamıştım. Burada hem ısındık hem de içimi döktüm sana. Musa atladım biraz. <gülüyor> ben de. İyice ısındım ama size. Isındım. Siz çok iyi bir insansınız doktor. Ben sana aşağılık bir insanım diyorum... ...sense iyi bir insansın diyorsun bana Hasan ha. <gülüyor> Doktor efendi... ...bir insanın kendi kusuru ve kabahatlerini görmesi... ...güzel bir başlangıçtır. Hayırlara alamettir. Duydun mu? Duydun mu? Kurtlar yine başladı. Hmm, ya? Ne, ne yapıyorsun? Çakmağa mı? ıslanmış? Sen hala kafana döydün Çok çok çok iyi. Çok yakından geldin sen. Duydun doktor Bey, duydum. Onun için bu çakmağın yanmasıdır. Anladın mı sen? İşte ya ya. Sen de ya. Be. Ne yapacağız şimdi? Ya bakayım Ahmet. Neyse ya bakayım Ahmet. Sana delirdim mi sen? Ne Yetiş sayık yok şimdi bakayım Ahmet. Aklım başımda. Dua ediyorum. Doğa ediyorum ki şu çakmak yansın. Sonumuz geldi hasta mı? Çakmak yansı bile sonumuz geldi. Yanacağız, yakacağız. Ne yakacağız burada? Bir dakika bakıyor Ahmet. Bir dakika bakıyor Ahmet. Ne yapıyorsun lan? Delirdin mi? Delirdin mi? Pato yakınır mı Ahmet'e? Ne yapıyorsun sen? yakmam lazım. Oldu işte. Doktormuş ha. O kaçan diğerlerinin yanına gitti. Doktor, etrafı bir kolaçan edelim. Çalı çırpı. İçeride ne varsa toplayalım. Ateşi çoğaltalım. Vay Bak nasıl da gözleri balıyor hepsini. <gülüyor> Şurada bir küçük var. Onu alalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bizi bayağı idare eder. Ne biraz ısınırız ha? <gülüyor> He, ...şunlara bak bizi seyrediyorlar. <gülüyor> Aç kurtlar gibi... ...bekleşmek böyle olur işte. Yakışamazlar değil mi Asana. Ateş yandığı müddetçe... Hem Bunları da allah Teala... ...böyle Peki Peki ateş dönünce ne yapacağız? Gitmeleri için dua edeceğiz. Dua mı? Hı -hı. Dua. Dua müminin silahıdır. Ben, ben ne zaman zorda duramadım. kalsam... Allah ya Fakih Ahmet diye dua ederiz. Peki Hasan ağa iyi de... ...şu Fakih Ahmetle akşam settinin ilgisini hala kuramadım ben. <gülüyor> Şeker alın doktor. <gülüyor> i̇yi, ver bakalım. Ben. Hadi şimdi ya Fakih Ahmet'in ne olduğunu anlat bana. Kurt tehlikesinden kurtulduk sayılır. <gülüyor> doğru doğru. Akşemsettin. Yine mi o konuya döndü? Meraklanmadınız mı doktor bey? Elbette meraklandım ama yine bir sürü hatamın ortaya çıkmasından korkuyorum atan ha. <gülüyor> <gülüyor> korkmayın doktor bey korkmayın. Size hatalarınızı anlatacak değilim. Size fakih Ahmet'in ne manaya geldiğini anlatacağım. Ha, ama kaldığımız yerden devam etmemiz lazım. <gülüyor> Güzel hadi anlat bakalım. Ee, Bizans kuşatılmıştı. Akşemseddin hazretleri... Bu cihada büyük oğlu ve müritleriyle katılmıştı. Sultan Mehmet Han devamlı ondan yardım istiyordu. dua öğretin. Feth'in müesser olması için nasıl dua edin? Padişahım. Ya Fakih Ahmet diyerek Fakih Ahmet'ten himmet talep edin. Ya Fakih Ahmet. Şu Bizans'ta çan seslerini susturum. Yerine ezan sesleriyle süslemek için bana himmet et. Himmet et. Talebe dediğin böyle oldu. Ne zaman dara düşse, ne zaman sevinçli olsa bize koşuyor. Koca Sultan. İnşallah fetih sana nasip olacak. Şüphem yok ki bu işleri kuru bir cihangirlik için yapmıyorsun. Ta çocukluğundan beri bilirim seni. Hünkarım, sen ne güzel sultansın, ne hayırlı insansın allah Teala muzaffer eylesin. Amin. Hocam dalıp gittiniz. Yoksa zaferden endişeniz mi var? Ben de insanım. Kusurluyum. Zaferden endişe edilirim. Sebeplere yapışıldı. Tedbirler alındı. Dualar üzerinizde. ...niyetiniz hayırdır. Biznillah zafer de yakındır. İnşallah hocam, inşallah. Bize cesaret verdiniz. Bu kadar asker, gazi... ...fethe karar verdikten sonra... ...inşallahü teala... ...fetih nasip olur. Elhamdülillah... Elhamdülillah Lakin hocam vakit ne zaman Ne zaman fetih müessar olur dersiniz Sabır Cesaret azim bir araya gelince Niyet tamam olunca Bir iznillah belli olur Allah Ey mübarek hocam Telaşımı bağışla Telaşlanmamak mümkün mü Ben de aynı heyecanı duyuyorum sultanım Lakin her şeyin bir vakti, saati vardır. Tesöyle söyle o halde. Ne zaman, nasıl? Allah. Allah. Allah. Başını önüne yedi. Bir iç çekip Allah dedi. Rengi sapsarı kesildi. Ve ellerini açarak Allah-u Teala'ya yalvarıyor. Baren yüzü terledi. 29 Mayıs günü seher vaktinde bizim çadırımız istikametinden kalaya hücum edile. O gün fethola, Konstantiniye dola ezan sesiyle. Şükürler olsun Rabbim, şükürler olsun. Hücum için bütün hazırlıklar tamamlansın. Fatih Sultan Mehmet Han ordusunun başında gece gündüz devamlı bulunarak İstanbul önlerinde hücum için hüzumlu hazırlıklarla meşgul oluyor ve önceden hazırladığı harp planlarını birer birer tatbik ediyordu. Elgirne'den yola çıkan ağır toplar da İstanbul civarına taşınmıştı. Bizans savunmasını harice zincirler vererek yapıyordu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han... ...dünya harp tarihine altın harflerle yazılan şu planı tatbik ediyordu. Paşalar dinleyin Fermanındır. Halil çıktıklarına kızaklar yapılar. Ve gemilerimiz bu kızaklarda kaydırılarak Haliç'e indirilir. İkinci fermanımızdır. Dinleyin. Topları ateş yaptıktan sonra geç soğuyorlar. Bunların üzerine ateşten sonra... zeytinyağı dökülerek soğutular. Üçüncü fermanımız. Dinleyin. Toplarla dikine ateş yapılar. Böylece... ...o zamana kadar... ...ateş yaptıktan sonra... Topu yağla soğutma sistemini ve dik yollu mermi sistemini... ...dünyada ilk bulan ve tatbik eden bizzat Fatih Sultan Mehmet oluyordu. Her şey hazırdı. İstanbul'u bahar mevsiminde kuşatmıştı. Ancak bu sıralarda kötü bir haber geldi. Cenevizlilerle deniz savaşı yapan Süleyman Paşa... ...macup olmuş... ...ve Bizans'a beş geminin... ...yardım için geldiği duyulmuştu. Sultan... ...Akşın Seddin Hazretleri'nden... ...bir name aldı. Bak Ahmet Paşa... ...hocamız bize mektup yollamış. Siz uykusuzsunuz hünkârım. Müsaade buyurursanız biz okuyalım. Kafire... Beş gününün yardıma geldiğine Ve Süleyman Paşa'nın Mağlubiyetine üzüldüğünü biliyorum Başımdan beri Bu fete karşı olanlar Bu haberler üzerine Kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir Sakın Bunu kabul etmeyesin Askerin gazlete düşmemesi için Tedbir alasın Gece gündüz Askerin arasında olasın İmdi Kul tedbir alır allah Teala takdir eder. Hüküm Allahü Teala'nındır. Kul elinden geldiği kadar gayret göstermekte kusur etmemeli. Resulullah'ın ve ashabının sünneti budur. Bunları yazmamızın sebebi sizi sevdiğimizdendir Biline. Çok güzel şey. Ama hünkârım kimsenin huzura çıkıp muhasarayı kaldırın diyeceğini sanmadım. Şey Efendim gelenler var. Gelsinler. ...hünkârım... ...sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Paşalara dinletemedim. Kaygularımızı padişahımıza arz edelim dediler. Biliyorsunuz hünkârım... ...Süleyman Paşa Cenevizlere mağlup oldu. Halil Paşa... ...siz gelmeden evvel... ...Akşemseddin Hazretlerinden gelen mektubu okuyorduk. Ahmet Paşa... ...o kısmı bir daha okur musunuz? Başından beri bu fete karşı olanlar... ...bu haberler üzerine kuşatmanın kaldırılmasını isteyeceklerdir. Duydun mu paşa? Şimdi gidin. Yarın Hart Meclisi toplanacak. Orada durumun muhatemesini yapar. Emredersiniz sultanım. Susun, susun. Sultanımız geliyor. Selamünaleyküm. Berahmetullah. Ber hoş geldiniz. Oturun. Hoş bulduk, hoş, bulduk, hoş bulduk Sultan. Hoş bulduk. Paşalar, günlerdir Bizans önlerinde... ...gece demeden, gündüz demeden cehdederiz İnşallah zafer müessir olur. Bundan zerre kadar şüphem yoktur. Şüphesi olan varsa, tereddüt eden varsa açık şekilde söylesin. Fitne ve fesat çıkarmaya sebep olunmasın. Allah korusun. Allah korusun bizim hiçbir dünyalık maksadımızın olmadığını sizler de biliyorsunuzdur. Sıcak kuş tuyu yataklarda yatmasını ben de biliyorum. Allah korusun. Allah göstermesin. Dünyaya bir daha mı geleceğim ki ömrümü yatmakla zevk-ü ile geçireyim? Hayır. Asla. Ya bu can bu uğurda Allah rızası için ölür... ...ya bu can Allah rızası için yaşar. Başkası yok. Allahü Teala Fetih Suresinde... Eshab-ı kafirlere gadav ederler, hakta e sert davranırlar diyerek ölmektedirler. Kaşalarım, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık edenlere, saldıranlara karşı sert olmak lazımdır. Bunlara karşı korkak olmak caiz değildir. Korku yok. Kaçmak, Allahü Teala'nın takdirini değiştirmez. Ecel gelince, Azrail aleyhisselam insanı nerede olursa olsun bulur. Nitekim sevgili peygamberimiz buyurdu ki afiyet kıymetimi bilmeyen kimse için dert gibidir. Bela kadrimi bilen kimse için deva gibidir. Ey paşalar beyler serden geçtiler biliniz ve askerimize de bildiriniz ki bu fetih sizlere takdir kılınmıştır. Şimdi size emirlerim şudur. Yarın sabah kalkarak ...herkes kendi mevkiinde saflarını... ...muntazama şekilde tertip etsin. Ve bu savaş düzenimiz hiç kimseye bildirilmesin. Fatih Sultan Mehmet ve ordusu... ...İstanbul sorularına doğru... ...yoğun bir hücuma geçmişti. Top sesleri duyuluyor... ...fakat 50 gün geçmesine rağmen... ...kuşakma fethi dönüşmüyordu. Gün 29 Mayıs 1450'ydi. Evet. Fatih Sultan Mehmet hocası Ak Şemseddin'in yanına davet edip gelmesini istedi. Bütün dediklerimiz Harfiye'nin yapıldığı halde saatler geçer. Hala fetih mümkün olmaz. Hocam nerede? Tez yanımıza gelelim. Şimdi çağırın hünkârım. Tez oldun. Nerede kaldı hocam? Çadırına kapanmış. Kimseyi içeri koymayın diye de tembihlemiş. Bir yanlış yapmayın diye yanına bağırmadım. Emrederseniz... Yok. Hayır. Biz yanına varız. İçeriden hünkârım. Ne yapar? Bilmem hünkârım. Demek kimseyi içeri koymayın dedi. Evet hünkârım. Kapının aralığından baksan beni fark eden mi? Belki hançerinizin ucuyla çadıra bir delik açarsınız... ...sizi fark ettiniz hocam. Nerede çıkartmayın. Hançerin ucuyla şurada küçük bir delik açalım mı? Heh oldu. Allah Allah. Kuru toprak üzerinde secdeye kapanmış... ...başından sarığı düşmüş. ...gözyaşları, ak saçı ve ak sakalından nur gibi parlıyor. Saçı, sakalı da toprağa süründüğünden çamur olmuş. Fetin gerçekleşmesi için Allah'ı u yalvarıp dua ediyor. Göz yaşı döküyor. Döktüğü gözyaşları da sanki sofra kadar yarıslatmış ıslatmış. Ahmet Paşa, sen burada kalıp içeriği seyretmeye devam et. Sonra bana anlatırsın. Evl edersiniz. ne cesara giyinecek üzere. Önlerindeki bu at abalar giymiş askerler de ne? daha sonra akşam tepin hazretleri ağlayarak yüzünü sakalını toprağa sürerek bir saat daha secdede kaldı. Sonra ne oldu? Bir an secdede hareketsiz kaldı. Vefat etti sanılıyor. Sonra birden ayağa kalkıp Ya Rabbi sana şükürler olsun. Fethi bize nasip ettin diye bağırıp şükür secdesi yaptı. Kafamı kaldırdığımda ordunun surlardan içeri aktığını gördüm. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Padişah değilim. Ben padişah değilim. Padişah o. Sultan Mehmet o. Sultan Mehmet benim. Ama yine ona gidiniz. O benim hocamdır. Bu şehrin manevi fatihi odur. Sana bir yer alındığında... ...halka nasıl muamele edileceği hususundaki... ...dinin emrini bildiriyorum. Kimseye zulüm yapılmasın... Hiç kimse dininden dönmeye zorlanmasın. Ey Hristiyanlar, Yahudiler, herkes işine gitsin. Kimseye dokunulmayacaktır. Hiç kimse dininden dönmesi için zorlanmayacaktır. Bu böyle biline. Hocam. Elhamdülillah büyük yardımlarınıza... ...Şol Bizans'ı feth eyledik. Fethin başladığı sırada... ...ya Fakih Ahmet diye dua etmemi söylemiştiniz. Fakih Ahmet kimdir ki tevazu ve niyaz eyledin? Allahu u Teala'ya tevazu etmiş olsaydın... ...evla değil miydi? O sırada Fakih Ahmet... tasarruf sahibi bir evliyaydı. Allahu Teala yardımını... ...onun vasıtası... Ve onun bereketiyle göndermiştir. Evet, hevazuyundan bu cevabı vermişti. Akşem sevdin Hazretleri, Fakih. Ahmet benim. O bendim dememişti. Aslında Fakih Ahmet, Akşemseddin Hazretlerinin kendisiydi. Güzel şeyler söylüyorsun ama bir şeyler yapmamız lazım Hasan Efendi. Ateşler dikeceğiz, sönecek. <gülüyor> İmdat ya Fakih Ahmet, İmdat ya. ya bak, şimdi dua etmeyi, bir şeyler yapın. İmdat bak ateş ya sönyor. Ahmet. ...yapacağımızın en iyisi bu doktor bey. Siz de dua edin. <gülüyor> <gülüyor> doktor arkadaşlarım... ...duysa görseler... ...ne biçim filan Evet, siz de... ...Akşemseddin Hazretlerinin hürmetine... ...Allah'ın bize yardım etmesi için... ...dua edin. Ve inanın. İnanın ve dua edin. Duaymış. Hem böyle yollara çıkıyorsun... ...hem de yanına silah almıyorsun. Bak şimdi bir silahın olsaydı... Gördün mü Fatih'te toplar döktürmüş. Silahım dua doktor bey. Eğer burada tüfek kullanırsan... çığ altında kalırsın. Çığı mı? Veya... Hadi, Hadi siz de dua edin. Başka çare yok. Ne diyeyim peki? Yetiş ya fakir Ahmet deyin. Bekala. Yetiş ya fakir Ahmet. İmdat Bekala. ya akşemsettin hazretleri. İnanarak... Yetiş... Samimiyetle... Yetiş... Yüreğinizden... Yetiş... Yüreğinizden... Yetiş ey büyük insan... İyi... İyi... Bekleyin şimdi doktor bey... İyi. Gitmediler... Bakın... İyi bakın... Ateş tamamen söndü... Ateşe değil doktor bey... Kurtlara bakın... Kurtlara... He... Olamaz... Olmaz Gidiyorlar. Bakın. Hani bize yaklaşan o kurt var ya... ...sanki bir ses duydu uzaklardan. Kaldırdı başını... ...dinledi... ...bakındı şöyle bir... ...sonra da döndü... ...gitti. <Gülüyor> Diğerleri de peşinden gidiyor. Kurtulduk Hasan <Gülüyor> <Gülüyor> Kurtulduk. <Gülüyor> kurtulduk. Kurtulduk elhamdülillah. Dur dua kurtardı bizi Allah kurtardı. Dua sayesinde, Aksan Seddin Hazretleri sayesinde. İnanamıyorum. Hasan'a inanamıyorum. Ama gözlerinle gördüm. Ben dua ettim ve kurtlar gittin. <gülüyor> dua müminin silahıdır bey. Hasan. Ağa. Hasan efendi. İyi ki çaldım kapımı bu akşam. İyi ki takıldım senin peşine. Hadi. Hadi artık çıkalım şuradan. Bir an evvel... ...bir an evvel hastana gidelim de... ...derdine derman olalım. Ha? diye. Kurtlar gitti. Şu kızağın yanına gidelim ve ...çıkaralım çıkarların altından. Sonra da... ...yola düşer. Hadi. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hadi. Hadi kara kız. Bak, Bak kızak şurada işte ucu görünüyor. Tamam. Şimdi kara kıza koşalım. <gülüyor> <Gülüyor> ah, oldu <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Oldu işte <Gülüyor> Hadi doktor <Raser> bey atlayın <Gülüyor> <Gülüyor> İnşallah başka bir tehlikeyle karşılaşmayalım Garaklanmayın, garaklanmayın. geldik sayılır ah. Bu gece çok şey öğrendim senden Çok garip adamsın Hasan efendi Kılıktan kılığa soktun beni Bir geceye ömür sığdırdın Hasan ha. Hayatımı değiştirdin Değişen ne ki doktor bey? Hislerim, fikirlerim, her şey, her şeyim değişti. <gülüyor> sağ olun sanatendi. Sağ. Ol. Ben ne ettim ki bey? Bu da akşamsettin Hazretlerimin himmeti. Akşamsettin. Evet. Beni onun rehber hayatı değiştirdi. Ne olur, ne olur anlat. <gülüyor> Akşemseddin Hazretleri artık görmeye dönmek istiyordu. Ama Fatih Sultan Mehmed'in... ...hocasından bir isteği daha vardı. Hocam, Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden... ...Mihmandarı Resulullah olan Ebu Eyyubi Ensari'nin mübarek kabrinin... İstanbul surlarına yakın bir yerde olduğunu tarih kitaplarından okudum. Yerinin bulunmasını ve bilinmesini bilhassa rica edin. İyi olur efendim. Sultanım ben de ne zamandır hep bunu düşünürdüm. Şu karşı yakadaki tepenin eteğinde uzun zamandan beri bir nur görüyorum. İnşallah oradadır. Hadi oraya gidelim. Bu dallardan birini şu tarafa, diğerini de öteye atıyorum. Bu iki dal arası, Nihmandar Resulullah, Eyüp Sultan Hazretlerinin kabridir. Akşam oldu, dönelim. Elhamdülillah. allah Teala ne büyük nimetlere ihsan etti. Elhamdülillah. Hadi bakalım getirin şu fidanları. Nikaleden toprağıyla getirin. Bütün eşraf ve ulema önünde silahtarlar bu fidanların yerini niye değiştirirler? Kadışah Efendimizin buyruğu Bak, fidanların söküldüğü yeri dümdüz ediyorlar. Akşemseddin Hazretlerini imtihan imtihanla ederler sultanımız. Bilemeyiz. Adişahımız geldiler. Akşemseddin de yanında. Hocam Hazreti Halid'in kabrinin tayinini sizden tekrar rica ediyorum. Lütfen gidelim. Bak paşa, Hocam silahların diktiği dalların olduğu yere bile bakmadı. Doğruca kabrin olduğu yere gidiyorum. Dalların yeri değiştirilmiş. Hazreti Halid'in kabri burasıdır. Burayı kazın. Silahda, Sultan Hazretlerinin mührünü çıkarın ve kendisine teslim edin. Allah Ekber. Kabrin baş tarafından bir metre kazılınca, bu Halit bin Zeydin kabridir yazılı bir taş vardır. Sultanım, bakın bir taş çıktı. Taşı temizleyiniz. Bakın Sultanım, üzerinde ...bu Halit bin Zeydin kabridir yazıyor. Müjdeler olsun. İstanbul'un fetihine sevindiğimden ziyade. Akşemsetinin mahiyetine bulunmaktan iftare ediyorum. Çınarların yerini, hocamızdan şüphemiz olduğundan değil, herkesin görmesi için değiştirdik. Bunu bilin. Şek ve şüphe kalmasın. Tamam mı? Emrederseniz Sultanım. Çınar dallarını kabrinin baş ve ayak uçlarında dikin. O dallarda senin hatıran olsun. Evet. Orada. ...o çınarlar hala durur. Fatih Sultan Mehmet Han... ...Ebu Eyyub el-Entari'nin... ...kabri şerifi üzerine... ...bir türbe... ...ve Akşemseddin ile talebelerine... ...mahsus odalarla... ...bir de cami şerif bina ettirdi. Akşemseddin'den... ...orada oturmalarını rica etti... Ey hocam, sizin için Hazreti Eyüp Ensari'nin bulunduğu yere cami ve müştemilat inşa etmeyi düşündük. Sultanım, bize destur verin. Gönü'ye dönmek istiyoruz. Hocam, artık beni talebeliğinize kabul buyurmanızı istirham ediyorum. Gönü'ye birlikte gidelim. Olmaz sultanım. Sen bizim tattığımız lezzeti tadacak olursan saltanatı bırakırsın. Devlet işlerini tam yapmazsın. Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşayabilmeleri için devletin ayakta kalması şarttır. Seni talebeliğe kabul edersek düzen bozulabilir, halkımız perişan olabilir. Bunun vebali büyüktür. Allahü Teala'nın gazabına maruz kalabiliriz. Bize destur verin, hem hane halkımız yolumuzu gözler durur. Destur sizin hocam. Şimdi hatırlıyorum. Annemin beni çocukken götürdüğü yer orasıydı. Büyük Sultan'ın kabriydi. <gülüyor> Demek hatırladınız. Ne güzel. Biz de menzilimize iyice yaklaştık doktor. Ya, neredeyse sabah olacak. Etraf aydınlanmaya başladı. Hala gelemedik Hasan abi. Geldik bey geldik. Biz de yolumuzun sonuna geldik. Akşemseddin hazretleri gibi. Peki Akşemseddin hazretleri görünüye yerleşince ne yaptı? Ee, çocuklarını ve talebelerini yetiştirdi. Küçük oğlu daha beş yaşındaydı. Onu düşünüyordu. ''Ey hatun, bu küçük çocuk yetim kalır, zelil olur diye korkuyorum. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan çoktan göçerdim.'' deyip, mescit olarak kullandığı odaya geçer, oğulları ve müritlerini toplar, vasiyetini yapar. Her işe, Besmele ile başla, temiz ol, daima iyiliği adet edin, tembel olma, namaza önem ver, nimete şükür, belaya sabret, dünyanın mutluluğuna marur olma, kendini başkalarına meth etme, namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Düşen şeyi alıp temizleyerek yersen fakirlikten kurtulursun. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Tırnağınla dişini kurcalama. Elbiseni üzerinde dikmekten sakın. Cünüp kimseyle yemek yemek gam verir. Yalnız bir evde yatmaktan sakın. Şıplak yatmak fakirliğe sebep olur. Herkesle tek tek helallaşıp veda eyledi. Yasin'i şerif okudu, bitirdi. Sünnet üzere sağ yanına yatıp uyudu verdi. Artık uyanmayacaktı. Hanım'ın yanına geldiğinde... ...hali gibi... ...sözlerinin de doğru olduğunu anlamıştı. Sana? Ağzıysa sen? Dedim ya doktor... ...ben sunu gözlüğün vereyimdir Her şeye ağlarım. Bakmayın bana. Ah. İşte geldik. Ha. Geldik. Ya sahiden hiç farkında değildim. İyi ...ama... ...burası kasaba... ...hani köye gidiyorduk... ...hadi... ...buyurun doktor bey... ...hastan iyileşti... ...şükür... ...ee aman nasıl olur Hasan ha? ...hastanı görmedik bile... <gülüyor> ...ya hastan... <gülüyor> ...doktor bey... ...hadi inin... ...sabah namazına yetişmem lazım... ...daha çok işim ama... var çok. <gülüyor> hey, hey ...hey Hasan ağa... Ha? ...nereye gidiyorsun... Hasan'a, Allah Allah. Amma da tuhaf adammış be. Hasan'a kafamı allak bullak ettin. Hay Allah. Bitti. Bitti. Sürsem <gülüyor> yüzünü, sürsem sine nâsada görsem yüzünü ya Muhammed canım arzular seni Dostum Ziya Tarih 13 Mart 1964 Sana bir mektuba başlamıştım ama bitirmeden bir köylünün peşine düştüm. Bütün gece karda yol aldık. Köyünde hastası varmış. Ama bir türlü köyüne gidemedik. <gülüyor> meğer dönüp dolaşmışız. Sabahleyin beni tekrar kasabaya bırakıp gözden kayboldu. Ama artık ben olmaktan çıkmıştım. O kar, o soğuk, o fırtına meğer benmişim. Nefsimmiş. O ihtiyar Akşemsettin Hazretleri'ni anlatarak kendimi göstermişti bana. Ilık bir sıcaklık kaplamıştı her yanıma. Buzlar çözüldü, fırtına dindi. Dostum, biliyorum hiçbir şey anlamıyorsun. <gülüyor> ben de anlamamıştım. O adamın arada sırada görünen doktor olduğunu öğrenene kadar. Evet, eski bir doktormuş. Hastam dediği de bendim. ...bendeki hastalıkları Akşemseddin Hazretleri gibi bir gönül hekimiyle tedavi edip bıraktı. Evet dostum, elhamdülillah iyileştim. Daha önceki mektubunda tayinimi ayarlamanı isteyecektim senden. Ama o geceden sonra vazgeçtim. Ben burada, bu insanlarla kalmak istiyorum. Biraz sonra da onlardan birine yemeğe davetleyeyim. Oraya gideceğim. Seni de en kısa zamanda bekliyorum. Selam eterem. <Gülüyor> gerektirir. Bir başka programda buluşmak dileğiyle.